Çelenk Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariciden sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün şimdiye kadar birkaç kez ağırladığımız sanmama rağmen aslında ilk kez tek başına konuğum olan bir sanatçı dostum var. Ordu'dan bağlanıyor bu görüşmeye. Alper Aydın. Alper hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Daha önce radyoya mutlaka konuk etmiş olmalıyım dememin sebebi seninle uzun yıllara dayanan bir hukukumuz var. Birlikte İstanbul Modern'de, Saha Stüdyo'da, çeşitli sergilerde yeni üretimlerin için ya da misafirlik programları için çalıştık. Keza Sidesar döneminde de katıldığın farklı uluslararası programlarda. Ama hiç şimdiye kadar birebir tek başına seni bir projen için konuk etme imkanım olmamış. Bu sefer çok güzel. Tam da yerinde bir vesilemiz var. Yılın son programını da seninle yapmamızın vesilesi. Bu yılın çok da yoğun geçen sonbahar, fuarlar, müze sergileri ve Biennaller furyası içinde belki de en çok dikkat çekeni ve yılın da sonuna denk gelen Kochi Muzuris Biennali. Hindistan'ın ilk Biyeneli olarak tanım, tanımlanıyor ve çok uzun yıllardır aslında radarımızda zira belki belli başta o büyük ölçekli Biyeneller kadar köklü bir Biyenel değil ama 2011 yine oldukça kapsamlı bir zaman sayılır. Belki onlar kadar büyük bütçelere, ölçeklere sahip değil ama uluslararası anlamda özellikle içeriği, niteliği ve organizasyon biçimi anlamında son derece ilgi görüyor sanat çevrelerinden. Bu açıdan hep merak uyandırıyor. Türkiye'den de zaman zaman sanat profesyonellerini takip etmeye çalıştığını biliyorum. Hindistan'ın tabii ki mevcut politik, sosyal ve sanatsal peyzajına, ortamına cevap veriyor. Bir hükümet inisiyatifi olarak başlamış örneğin. Ama hemen sonrasında sanatçılar, özellikle ben de tanışma fırsatı bulmuştum, Boze Krishnamashari bunun uluslararası bir platforma dönüşmesini esasen sağlamış. Yani esasen sanatçıların sahiplendiği bir bienal Nitekim bu Biennale'in küratörlüğünde bir sanatçı üstleniyor. Bir Rao. Bir Rao geçtiğimiz İstanbul Biennale'ne yani 2019'daki İstanbul Biennale'ne de gelen bir sanatçı. Onu hemen geçtiğimiz yılki Venedik Biennale'indeki Singapur Pavyonu'nda sanatçı olarak da çok güzel bir yerleştirmesini hemen Türkiye pavyon arkasında ve geçtiğimiz İstanbul Bienalinin külatörlüğünü yapan Utemete Baover'in külatörlüğünde bayağı böyle çok kapsamlı sanat işiyle de görmüştük ama Koçi Muzuris Bienalinin 2022-2023'e uzanan bu bienalin. E, ...küratörlüğünü de aynı zamanda oluşturuyor. Bunu da oradan vurgulayalım. Ve Biennial'in tarihlerini de söyleyeyim buradan. 23 Aralık 2022 resmi açılış tarihi. Bu bayağı ertelenmiş bir tarih. Birazdan Alper Aydın'a bunu soracağım zaten. 10 Nisan 2023'e kadar yolunuzu düşürebilirseniz... E, Hindistan'ın Kochi Biennale Foundation tarafından organize edilen Kochi Muziris Biennale'ni gözmeniz mümkün. Türkiye'den de tek bir katılımcısı var. O da Alper Aydın. Alper yeni döndü Hindistan'dan. Ee, öncelikle oradan başlayayım Alper. Nasıl bir deneyimde senin için? Biraz tersten başlayayım ama başlangıcının evveliyatına döneceğiz. Benim e, bu zamana kadar e, iki BNL den deneyimim olmuştu açıkçası ve bu üçüncü BNL deneyimim hayatımda. Daha önce ilk ikisi Türkiye e, coğrafyasında gerçekleşmişti. Ama e, yani e, Koçi'ye baktığımızda gerçekten çok sıradışı bir coğrafya. İşte Hindistan'ın özellikle o etnik yapısı, işte tarihi, e, coğrafyası olarak çok e, etkileyiciydi. E, bir de onun üzerine böyle bir çağdaş sanat olayının eklemlendiğini görünce açıkçası ben çok heyecanlandım yani bütün bu verilerle o e, yeri okumaya çalıştım ve oranın bir parçası olmaya çalıştım diyebilirim. Peki harika. Evveliyatını konuşacağız dedim. Biraz önce e... BNL'in küratörlüğünü yapan sanatçıyı da andım İstanbul'a geldiğini dahi söyledim ama sen tabii ki uluslararası alanda misafir sanatçı programlarına katılan işte İstanbul BNL gibi uluslararası nitelikli BNL'lerde de dikkat çeken yurt dışında da projeler yapan bir isimsin ama bu BNL'e davet edilmen nasıl gelişti o süreç ve de BNL'in pandemi nedeniyle ertelendiğini de biliyoruz o süreç biraz daha diyalog belki biraz daha da uzamış oldu bunlardan bahsedebilirsin. 2019 yılında Sağ Stüdyo'nun ilk sanatçısıydım ve bu süreç içerisinde İstanbul Biennial'in açıldığı süreç içerisinde birçok kuratör dünyanın farklı yerlerinden birçok ziyaretçi stüdyoyu ziyaret etmişti ve o ziyaretçilerden bir tanesi de Shubiger Aoydu. Portfolyolarımızı paylaşıyorduk kendileriyle ve benim çalışmalarımı gördüğünde muhtemelen zihninde aslında koçeye ne kadar uygun olabileceğimi düşündü. Ve gittik e ...davet etsem nasıl bulursun, gelir misin diye bir soru sormuştu. Benim hiç duymadığım bir şehir tabii ki Koçi. Ben de muhtemelen oraya bir şekilde eklemlenebilirim demiştim. Yani bu tamamen coğrafyaya bağlı demiştim. Ve birkaç ay sonra da zaten bu durum tamamen kesinleşmiş oldu. Normalde aslında bu Biennial'in açılış tarihi 2020 Aralık'tı. Ama maalesef pandemi dolayısıyla... ...bir iki yıl kadar ertelenmiş oldu. Şu e, bilginin... E, ...Bienel için yazmış olduğu metne... ...baktığımda çok ilginç bir şeyle... ...karşılaştım aslında ben. O da şuydu, kolektif bilinçten bahsediyor... ...ve bir noktada böyle bir niyetle... E, ...bu... E, ...Bienel'in kreatörlüğünü yapıyor... ...diyebilirim ama... Ee, aslında çok 3 yıl önce yazılmış bir metin var karşımızda. Arada da ile karşılaştık. Dokumentanın da tam olarak Şubigi'nin niyetini gerçekleştirdiğini e, fark ettim bu süreç içerisinde. Şimdi de e, bir başka kolektif bilinç olarak e, Koçi'de Şubigi'nin küratör ettiği sergiyi görmüş olacağız. Harika. Peki iki sanatçı arasında sanatçı ile küratör curateur arasında olması gereken bir diyalog geliştirdiniz. Neredeyse üç yıla yayılan bu süreçte. Ee, yeni bir iş ürettiğini biliyorum. Ama tabii ki senin geçmiş pratiğin davet edilmen de belirleyiciydi. Biraz sanat pratiğinden ve de hali hazırda ziyaretçilerin gidip ziyaret edebileceği e, Koçü Biyeneli için ürettiğin işten bahseder misin? E, tabii ki. E, normalde ben... E... Yani bir fikrin üzerine odaklanıyorum tamamen ve bu fikirle e, istişare etmeye başlıyorum e, ve e, bu istişare etme süreci de genellikle ilk e, adım olarak çizimle başlıyor eskizin kendisiyle ama eski sürecim gerçekten çok uzun zaman alıyor. Bir iki haftaya yayılan böyle günde 8-10 saat e, boyunca bir mimar gibi bir mühendis gibi masanın üzerinde e, fikir üzerine düşündüğüm bir süreç yaşıyorum ve ve bu sürecin sonunda aslında o projenin, o fikrin hangi malzeme ve hangi sergileme pratikliğiyle gerçekleşmesi gerektiğine karar veriyorum. Boyutlarına, yerine, malzemesine karar vermiş oluyorum. Oraya da aslında böyle bir işle gittim. Yani bütün bu süreci anlatan, bütün bu süreci ele alan yaklaşık 7 yıl boyunca... ...gerçekleştirmiş olduğum ve hiç sergilemediğim 35 ayrı e, çizimimle birlikte gittim. E, normalde ben bu projeleri yani fikirlerim olduğu için hiç göstermeyi düşünmüyordum açıkçası. Çünkü ama... bir gün hayata geçirebilirsin onları her <gülüyor> yani zaman değil, değil mi? Birlikte, tamam. Ama e, şu bilgi e, saha stüdyoda gördüğünde o çizimleri... Yani çok etkilenmiş ve her görüşmemizde üzerine bastıra bastıra o çizimleri e, göstermek istediğini ifade etti ki bu pandemi sürecinde de o çizimlerin sayısı da gittikçe de arttı. Çok fazla e, yeni fikir eklemlendi şu e, bilginin daha önce de görmüş olduklarına. E, ve bütün bu e, sürecin sonucunda gerçekleşen çizimleri orada şu anda e, yani çizimlerin de kendisi toplamı başlı başına bir e, enstalasyona dönüştü. E, büyük bir e, yaklaşık 150 metrekarelik bir salonda gösteriliyor farklı bir e, sergileme pratiyle. Bu çalışma ile birlikte e, benim yıllardır üzerine çalıştığım başka bir e, çalışma daha var. O da 2011 yılında başladığım ve kayaları tarttığım bir proje. Kendi doğup büyüdüğüm yerdeki kayaların gerçek kilolarını bulmaya çalışıyorum bu projede. Aslında şu anda Kochi Bienalinde gösterilen işimin de yani çizimlerin dışında gösterdiğim çalışmamın da ilk versiyonu dokümenteye ek bir sergide. Geçtiğimiz Haziran ayında Göttingen Kunsthaus Sanat Merkezi'nde gösterildi. Nechmison Maskeratörlüğü'nde ikinci kez de biz Kochi'de sergilemiş olduk. E, o tercihi yapmamda da bir sebep vardı. Kayaların e, Hindistan bağlamında ne kadar değerli, önemli, ne kadar kutsal olduklarını biliyordum. Ve başka bir perspektifle aslında onlara kendi doğup büyüdüğüm yerin kayalarını götürüp bir karşılaştırma e, yaşatmak istedim. E, bu çalışmanın biraz içeriğinden bahsetmek isterim. Ee, 2000 e, burayı şey yapabiliriz. Tabii ki. Ee, 1994 yılında Karadeniz Sahil Yolu e, devlet tarafından inşa edilirken e, çok fazla dağlık bir alan olduğu için Karadeniz bölgesi e, genellikle hep sahil kısmı e, doldurularak e, yol inşa ediliyor ve e, Giresun, Rize, Trabzon, Sahil Yolu tamamen yani sahil kısmı tamamen dolduruluyor Gürcistan'a kadar inşa edilen bir yoldan bahsediyoruz bu süreçte. Orduya geldiklerinde ise muhteşem bir sahil şeridi var ve bunun kimse yok olmasına razı olmak istemiyor o süreç içerisinde ve bir kadının başkaldırışı ile birlikte bütün ordulular hep birlikte olaraktan protesto ediyorlar bu durumu ve o yolun yapılmasına izin vermiyorlar. Bu doğrultuda 37 kilometrelik bir sahil şeridi kurtarılmış oluyor aslında bakarsanız. Ve yolu da devlet bu sebepten dolayı 20 kilometre yukarı yapmış oluyor. Dağları dele dele tüneller oluşturaraktan bir Yol inşa etme durumu söz konusu oluyor. Buradaki kayalara şimdi baktığımızda aslında o zamanki eylemin sonucuyla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle her birine baktığımda başka bir gezegene ya da başka bir karaktere Bakıyormuşum gibi hissediyorum ben. Bu 37 kilometrelik sahil şeridindeki bütün kayaları 208 ayrı kaya var. İlk önce yüksekliğini sonra da yarı çapını ölçüp gerçek kilogramlarını bulup üzerine yazarak da fotoğrafla dokümante ettim ve büyük bir data oluşturdum. Koçi'de de bu datanın bizzat kendisini gösteriyorum. E, su bazlı boya kullandığını zamanla o suyun yani doğanın aşındırarak o boyayı ortadan kaldırdığını ve doğaya da hiç zarar vermediğini hatırlıyorum önceki konuşmaların. Kesinlikle kadar. öyle. Hatta şu anda e, hiçbir kayanın üzerinde bu e, yazılar kalmadı diyebilirim. Bir de, tabii teknik olarak tamamen e, o taşların ağırlığını ölçmek mümkün değil onları yerlerinden çıkartmadan. Ama İngilizce'de estimation dediğimiz yani sen tahmin etmeye çalışıyorsun ya bilimsel verileri kullanarak e, hac hacmini e, ve yoğunluğunu, bilerek onu onu ölçmeye çalışarak aslında tahmini dolayısıyla burada gerçekten bilimsel olarak onların birebir ağırlığını bilmenin ötesinde o ağırlığı ölçmeye çalışmak önemli yer e, tutuyor bir bir eylem olarak yine daha önce yapılmış eylemlere de atfedilen ve çok da performatifte bir yanı var. Peki şunu sorayım e, Biennel'in açılışı ertelenmek durumunda kaldı bazı mekanlarda özellikle ana sergi olarak biliyorum çünkü zor bir coğrafyadan e, imkansızlıklar Belirleyici olduğu bir ülkeden de bahsediyoruz. Hele pandemi, ekonomik, politik kriz vesaire derken Hindistan'ın bu yegane BNL'i koçu, BNL Foundation arkasında bir vakıf olsa dahi e, son anda biraz açılışını ertelemek zorunda kaldı ve sen de geri döndün resmi açılışa tam olarak katılamadın ama zaten kendi işini çoktan kurmuştun. İzlenimlerin nelerdir e, yine de BNL'in görebildiğin kadarıyla ve senin işlerine göre, görenlerin sana verdiği geri bildirim itibariyle? Yani öncelikle dünyanın bir ucunda böyle bir niyetin, böyle bir niyet çevresinde gerçekleştirilen bir sergiye gelen ziyaretçi sayısını gördüğümde açıkçası şaşırdım ki açılmamış olmasına rağmen dünyanın birçok farklı yerinden çok önemli kreatörlerin ve müze direktörlerinin o anda orada bulunduğunu fark ettim. E, ve e, o insanlarla da çalışmalarımı paylaşma fırsatı buldum. E, tabii e, aslında e, orada şöyle bir durum da var. Şimdi e, Hindistan Koçu benim için egzotik bir yerdi. Hı -hı. Ama ben de onlar için egzotik bir yerim. <gülüyor> <paraydı. gülüyor> tabii seni nereye ya. konumlandıracakları çok bilemiyor olabilirler. Standart bir batılı da değilsin o anlamda. O coğrafyadan da değilsin. Kesinlikle ve e, herkesin sorduğu bir soru vardı. Bu çalışmalar nerede yapıldı? E, ben de işte Karadeniz bölgesi vesaire herkesle tek tek paylaştım. E, yani beklemedikleri bir e, durummuş gibi açıkçası bir e, hissiyata kapıldım diyebilirim e, oradaki ifadelerden. Senin için de senin için ilginç olduğu kadar onlar için de ilginç bir e, karşılaşmaydı. Peki başka işleri de görmek, başka sanatçılarla tanışma fırsatı da e, buldun mu aynı dönemde sanat profesyonellerin ötesinde? Ee, şöyle yaklaşık 90 ayrı sanatçı var ve bu sanatçıların e, yarısı Hindistan coğrafyasından seçilmiş ama zaten e, büyük bir kıta gibi bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Farklı dille onlarca farklı dilin konuşulduğu ee, bunun dışında Londra'dan, Amerika'dan, Vietnam'dan, Meksika'dan, fa İran'dan farklı farklı yerlerden sanatçıların geldiğini gözlemledim ve e, onlar da aslında bir noktada benim gibiydiler. Kendi coğrafyalarını dair e, problemleri ortaya koyan e, birkaç çalışma görme fırsatı buldum ama tamamen e, maalesef hepsini göremedim çünkü yaklaşık ben gelirken e, %60'ı kurulmamış durumdaydı. Ee, nasıl bir gerekçe e, var? Biennial'in bir, bir hafta kadar ertelemiş oluyor. Aslında çok uzun bir erteleme değil ama biraz son dakikada yaşanan bir erteleme. Çünkü sadece senin gibi e, Biennial için neredeyse üç yıldır çalışmakta olan ve artık nihayet işini kurup açılışta da bunu kutlamaya hazırlanan sanatçılar gibi. Bir de biraz önce bahsettiğin üzere dünyanın dört bir yanından belki birkaç gününü o Biennial'e ayırmış Dolayısıyla her şeyi görmek için onca yol e, gelmiş insanlar var. Eminim bu bir krizdi size çok yansıtılmasa da. Ama e, nasıl bir gerekçe varmış arkasında? Neler hissettin bütün bunlar olurken? Enteresan bir deneyim. Biyaner ölçeğindeki bir e, serginin ertelenmesi. Ee, bunun açıkçası ana sebebinin pandeminin olduğunu e, gördüm orada. Çünkü e, Hindistan'ı tabii ki biz gözümüzde bambaşka böyle Orta sınıf bir ülke gibi konumlandırabiliriz belki de ama e, bu süreçte e, çok ciddi kararlar almışlar. Özellikle ticari anlaşmalara yönelik ve e, sanatçıların çalışmalarının ülkeye girmesi konusunda çok uzun süren bir e, süreç e, gerçekleşmiş e, ve normalde daha önceki dört edisyonda e, karşılaşılmayan e, problemlerle karşı karşıya kalınmış. Dolayısıyla sanatçıların çalışmaları BNL'e geç gelince e, kurulumda geç yapılmış e, oluyor ve maalesef de e, bu sebeple ertelenmiş oldu. Bunun dışında bir de e, böyle egzotik bir coğrafya, çok sıcak, çok sık yağmur açıkçası gözükmüyor ama yağmur yağdığı zaman da yani çok büyük alanlardan oluşan bir sergi mekanından bahsediyoruz. Çatını, çatı ile ilgili problemler olduğunu gözlemledim orada ve çatıya yönelik bazı hamleler yapılmaya çalışıldı. Çünkü o çatıların altında sergilenen eserler çok kıymetli eserler ve onları korumak. Bayağı alabilmek için de e, yeniden bir revize etme durumu söz konusuydu. Bir noktada yarısı da bu sebeple e, erteleme sebebinin yarısı da bu diyebilirim açıkçası. Peki radyosunu yeni açanlar için şöyle kısacık bir toparlama yapayım. Alper Aydın ile birlikteyim. Alper bir e, sanatçı. Şu anda Ordu'da memleketinde e, yakın zamanda Hindistan'ın Kochi kentinde konuşmakta olduğumuz Koçi Muzuris Bienali'ne e, katılmak üzere e, yaptığı seyahatten İstanbul üzerinden Ordu'ya geri döndü. Senin için de enteresan bir ikinci e, deneyimsel yanı var bunun aslında Alper düşününce. Sen zaten çok büyük ölçekli e, Genelde mekana özgü e, gerçekleştirilmesi de üretim ve tasarım aşamasında yer yer zorlayıcı olabilen projeler tasarlıyorsunuz. Zaten bu tasarımların koçu da e, sergilendi. Ço çoğu eski halinde hayatta belki geçmemiş, belki hiçbir zaman geçemeyecek, ama belki de doğru zamanı imkanı fırsatı, yeri bekliyor. Şimdi tam da kendi memleketinde uzun süredir hayal ettiğin, sanata ilk başladığın yerde, doğada gerçekleştirmeyi planladığın bir e, iddialı bir proje. Ne kadar neyi söyleyebilirsin şu aşamada onu sana bırakacağım elbette ama oradaki deneyimlerin başka çok da kolay olmayan bir coğrafyada ama senin birebir bu sefer memleketin olan bir coğrafyada hayata geçirmek istediğin kişisel bir e, sergi projem var o kadarını çıtlatmış olayım ben ve buna yoğunlaşıyorsun döner dönmez nasıl hissettirdi bu e, bambaşka coğrafyadaki deneyim senin e, için ve de şimdi seni önünde neler bekliyor? Yani öncelikle coğrafyanın e, sürprizleriyle karşı karşıya kalmanın ne demek olduğunu öğrenmiş oldum bir, bir noktada ki e, yapmak istediğim sergide e, mekanlar içerisinde değil açık havada gerçekleşecek bir sergi olacak. E, o anlamda bir tekrardan e, çalışmaları düşünmemi sağladı diyebilirim. Her ne kadar bir kişisel sergi olarak biz bunu adlandırsak da aslında ben de kolektif bir sergi olarak bu sergi adlandırmayı tanımlamayı tercih ediyorum. Ama bu insanlarla gerçekleşen bir kolektif durum değil durumda. Doğanın kendisiyle coğrafyayla yaptığım bir kolektif çalışma olacak diyebilirim. Hep birlikte Haziran ayında bu sergiyi görmüş olacağız. Koçi'ye dair aslında söylenecek birkaç şey daha var mı diye düşünüyorum. Şu bir yani şey çok ilginçti. Onu bir, belki biraz girmek güzel olabilir. Hem sanatçı hem kuratör olan bir kişiyle birlikte çalışmanın etkisi daha farklıydı. Yani bir noktada beni empati ederekten bazı kararlar verdi. O gerçekten güzel bir jest açıkçası benim adıma. Yani çalışmaların nasıl içselleştirdiğiyle karşı karşıya kaldım. Yani görmüş oldum ve... Mekanla eklemlenme konusunda da e, ne kadar iyi oturduğunu fark ettim e, çalışmalarım o süreçte. Bir de e, koç ile ilgili şöyle bir şey gerçekleştirdim. Onu da bir parantez olarak e, anlatmak isterim burada. E, bütün çalışmalar aslında o coğrafyaya şahit olmamış sanatçıların sonradan gidip Oranın bir parçası olması üzerine e, gerçekleştirilen çalışmalardı. Ama bu pandemi sürecinde yani Alper Aydın Koç'da yaşıyor olsa nasıl bir çalışma, nasıl bir fikir ortaya koyardı, gerçekleştirir diye bu geçtiğimiz 3 yılda uzun süre düşündüm açıkçası. Ve orada e, bir konuyla e, karşı karşıya kaldım bu süreçte. Orada değildim ama e, benim de o coğrafyaya empati etmemi sağlayan bir e, problem olduğunu fark ettim. O da Hindistan'daki, e, Hindistan e, okyanusunda e, bir hayvan türü var. E, ve dünyada sadece oradaki okyanusun altında küçücük bir alanda yalnızca bu hayvan türü yaşıyor. E, o da demir kabuklu salyangoz e, olarak geçiyor ve e, bunun... Yani tamamen gerçekten birkaç mikron kalınlığında e, demirden oluşan e, kabuğa sahip bir salyangoz türünden bahsediyoruz. E, bunun sebebi de okyanusun altında çok fazla sülfür dağı var ve zamanla o sülfürün etkisiyle birlikte oradaki salyangozların kabukları e, mutasyona uğruyorlar ve doğarak artık yani anneden doğarken o salyangozlar demir kabuklu olarak doğmaya başlıyorlar. ki. Bu e, dünyadaki birçok orduyu da o kadar etkilemiş ki e, yani kendi kostümlerini işte başlıklarını vesaire üretirken bu hayvanı referans alaraktan üretimler yapmaya başlamışlar. Ama şu anda çok ciddi bir sıkıntı var e, o hayvanlar bağlamında. Oradaki demir oranı o kadar zengin ki e, o okyanusun altında birçok e, maden firması e, demir Kazıyıcı e, dozerlerini oraya getirip okyanusun altına indirip o hayvanların yaşam alanlarını, yaşam alanlarını yok ediyorlar. Ben de e, bu durumu tamamen anlatan bir e, projeyle de gittim oraya. Çizimlerin içerisindeki projelerden bir tanesi de buydu. Bu salyangozun yolculuğunu anlatmak istedim. Ve bu yolculuğun sonunda da ne, olu, ne olabileceklerini de ortaya koymaya çalıştım. İşte uçak, gemi, silah, kilise çanı gibi farklı farklı versiyonlara bürünen bir fikirler silsilesi ortaya çıktı diyebilirim. Alper çok teşekkür ederim sana. Haristan Sanat'ın bölge sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Alper. Ben teşekkür ederim.